Çocuğunu tutup, En üstün zeka puanlarına rağmen, Allah'ın kitabını ezberlemeden bu çocuğa diploma lazım değil, Deyip, Diyemeyeceğini görmek isterdi Allah, Sen bilakis, Zeki çocuktur diye, Çok zekidir bu kurslarda israf olmasın, Çocuğa yazık olmasın diye, Bunu kolejlerde, Kız erkek bir arada çürütürken, o kolej için kurban kesiyorsun ve bu anlamdaki İsmail'i de hissedar ediyorsun kolejine. Armut gösterip patlıcan toplamaktır bu. İsmail kurbanın örneği değildir. Teslimiyetin örneğidir. İsteyen Allah ise Allah istedikten sonra, ot bitmeyen, en yakın yerleşim yerinin, bin kilometre olduğu, bir vadiye, çocuğunu ve onun biricik, gencecik annesini götürüp, teslim etmektir İsmail olayı. Allah bunu anlatıyor Kur'an'da. فَلَمَّا <Sessizlik> أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ Onlar teslim olduklarını, Gösterince oyun bitti. Bütün sorun neymiş demek ki teslimiyetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmekmiş.